gönlü güzel olup amel etmeyen adamın başına gelmediği iş kalmaz. Allah işte bırakmıyor yani aman ahiretini yakmasın diye bırakmıyor. Musibet ilgilendiğinin alameti. O hadisten anlıyoruz değil mi? Eşeddul bela alel enbiya sümmele evliya felemsel felemsel diyor ya. Belan en şiddetlise önce peygamberine, sonra evliyasına, sonra mertebesine göre gelir diyor. İnsan düşünüyor burada Ömer. Yani bu kadar şiddetli bela en sevdiği kuluna. Bir peygamber bak sevmiş, çok sevmiş Yusuf kulu. Kuyunun dibinde ne işi var? Seven sevdiğine böyle eder mi? Tam da böyle eder. Dünyanın önemi ne kadar düşük, ahiretin önemi ne kadar yüksek ve bizlere örnek olsunlar bu açıdan diye peygamberler değil mi? Onlarla bu talimi göstermiş Allah Azze ve Celle. Ve onların arkalarından özellikle bize bakan yanıyla Efendimiz ve sahabe neslinin arkasından insanlığa iz bırakan bir nesil gelmiş. Tabi'in nesli gelmiş. Devam etmiş, tebe Tabi'in nesli gelmiş. Oradan dört tane de otorite çıkmış. Bize yol gösterecek. Bu din nasıl yaşanır? Bunun usulü nedir? Esası iman olursa usulü ne olur? Ameller olur, fıkıh olur öyle değil mi? Bu işte muamelat, amel nasıl olacaktır diye. Ki Efendimiz dört kez vurguluyor. Muamelat, muamelat, muamelat diyor yani. Bu işte otorite olacak şahsiyetler gelmiş. O ayak izlerini takip eden şahsiyetler. O şahsiyetlerden bir tanesi de bizim bugün abdesti bu kadar rahat, kolay almamızı sağlayan, orucun vaktini, bozma sebeplerini, bozmama sebeplerini bu kadar rahat bilmemizi sağlayan, bir abdesti bozan şey nedir, düzelten şey nedir? Bunları bu kadar rahat bilmemizi sağlayan bir zat olmuş. İmam Ebu Hanife olmuş. Allah onlardan gani gani razı olsun gani gani. Yani bugün İslam adına bir şeyleri böyle anlatmaya çalışıp biraz da yaşamaya çalışabiliyorsak şu şöyle yenir, şu şöyle giyilir, şu şöyle yapılır diye bir parça muamelat kazanmaya çalışıyorsak onun miras bıraktığı 83 bin fetva sayesindedir. Şaka gibi değil mi? O dönem konuşulması gereken bütün işleri konuşmuş, geleceğe yönelik konuşmaları da yapmış ve 83 bin fetva miras bırakmışlar. İnanılmaz bir şey. Mesela Malikilerde yoktur. Maliki imamları o an gerçekleşmemiş bir olayın fetvası sorulduğunda gerçekleşince gel buna yoktur demişlerdir. İmam Ebu Hanife gelecekte daha gerçekleşmemiş nice meseleleri, bugün bizim rahat bir şekilde muamelatı sunduğumuz meseleleri daha o zamanlardan çözmeye başlamış. Allah onlardan ebeden razı olsun. Bazen böyle ukalalık diyeyim. Ne diyeyim bilmiyorum, denilik diyelim. Bazıları kendilerini onların kametinde görüp eleştirebiliyorlar. Ben hayret ediyorum. Yani bir anlamı yok bende. Benim dünyamda bir anlamı yok. Diyorum ki ya bu kadar büyük kametler. Yani Allah Azze ve Celle bir hususiyetle, bir lütuf ile binlerce güzel gönülden dört tanesini bize otorite cihetinde bırakmıştı. Cumhur bu noktada ittifak etmiş. Ulema bu noktada ittifak etmiş. Bizler bugün muamelatı yani ameli rahat yapabiliyorsak onların gösterdiği bu menheç, bu yol sayesinde yapabilmişiz. Bu kadar büyük kametler. İmam Ebu Hanife gibi kametler. Nasıl olur diyorum ya? Hayret diyor insan değil mi? Mesela eski hayatımda öyle böyle biraz boks yaptım. Ben burada anlatsam size ya Mike Tyson'la Muhammed ile ringe çıksam ben onu böyle yerim, böyle döverim diye gülmekten başka ne yaparsınız? Sadece güler geçersiniz. Mike Tyson, Muhammed Ali kim? Ben boksör, o boksör kim diye. Bundan daha komik bir hal oluyor biliyor musunuz? Birilerinin biraz şu bilgileri ezberledikten sonra İmam Ebu Hanife gibi bir zata el ense atma çabaları gülmekten başka hiçbir işe yaramıyor. Bugün bir bakalım bizim ameli cihetteki Mezhep imamımız bize bu kadar menheç, bu kadar yol açmış bir zatın hayatı nasıl geçmiş? Bunu bir bakalım, onu tanıyalım. Çünkü mezhep dediğimiz yol iki cihettedir. Bir itikadi mezhep vardır. O cihette İmam Maturidi ve İmam Eş'ari. Allah onlardan ebeden razı olsun bizlere öncülük etmişlerdir. Bir de ameli mezhepler vardır. O cihette de hususiyetle bu topraklara İmam Ebu Hanife, İmam Azam, yani Numan bin Sabit öyle bir öncülük etmiştir ki, yüzyıllarca edilen her duada onların da hisseleri vardır. Bugün Hazreti Numan bin Sabit'i konuşacağız. Ben de taklit olarak İmam-ı Ebu Hanife'yi ediyorum ama ne zaman bir köpek görsem uzaktan Şafi'ye olduğum geliyor aklıma. Korktuğumdan yaklaşmadığımı zannediyorlar. Söz konusu olamaz. Uzaktan şafiyim o yüzden köpeklere pek <gülüyor> tamamen takma Allah hepsine ebeden razı olsun inşallah onları biraz tanıyalım. İmam Ebu Hanife hicri 80-150 yılları miladi 699-767 yılları arasında yaşamıştır. Miladi ile hicri arasında 11 günlük bir zaman farkı olduğu için bir yıl hesabında farklılık vardır sizi şaşırtmasın yani takribi 70 yıllık bir ömür sürmüş. onun İhtisas alanı fıkıh olmuş. Önce fıkıh ne? Onu da bilelim. Fıkıh bilmek demektir. Netice ilmidir fıkıh. Netice ilmi ne demektir? Amele bakar demektir. Şimdi fıkıh tıp ilmi gibidir. Yani gitgide gitgide orada ihtisaslaşırsın. Mesela tıp ilminde birisi ihtisaslaşa, ihtisaslaşa en son pankreas noktasında uzmanlığını ortaya koyabilir mi? Koyabilir. Fıkıhın tıp ilmine benzetilmesinde önemli bir hususiyet vardır. Tıp ilminde pankreası ameliyat eden bir doktor kalbi ihmal eder mi? Etmez. Vücuttaki kanı ihmal eder mi? Onu da etmez. İşte fıkıhta da bir noktayla ilgili tespitte, içtihatta bulunabilecek bir alim, bir fakih diğer alanların tamamını da zihninde düşünüp onları ihmal etmeyeceğinden dolayı sentezci bir beyine sahip olmak zorundadır. Anladınız mı? Bir anda bütün parçaları aynı anda görecek ve pankreası tamir ederken kalbi öldürmeyecek. O yüzden bunların her birisini aynı anda görebilecek beyin ancak İmam Ebu Hanife gibi ancak onun gibi sentezci bir beyin gerektirmektedir. Bir de bu sentezci düşünce esnasında zaman ve zeminin ahvali uygun olacak. Şimdi birazdan göreceksiniz İmam Ebu Hanife Hazretleri Emevi ve Abbasi döneminde çok fazla siyasi bulanıklıklarla uğraşmıştır. Siyasi bulanıklıklarla mı uğraşsın? Geçim derdiyle mi uğraşsın? Bilmiyle mi uğraşsın? Çocuklarının durumlarıyla mı uğraşsın? Yoksa böyle sürekli onun yanına gelip psikolog gibi kullanmaya çalışan insanlarla mı uğraşsın? Aynı durum Günümüzdeki ilim talebeleri için de geçerli olduğundan İmam Ebu Hanife Hazretleri bir de bu kadar meseleyle uğraşaraktan böyle bir kameti elde etmiştir. Yani onun ne kadar büyük bir iş yaptığını birazdan hayretler içerisinde öğreneceğiz. Bir örnek verelim. Mesela fıkıh çok incedir dedik. Bir meseleye bakılırken diğer yerler unutulamaz dedik. Mesela Tebbet suresinin 4. ayetinde bir cümle geçer, bir ibare geçer. Vemratuhu hammeletel hatab diye geçer. <gülüyor> ne demek bu? dedikodu yapıp söz taşıyan karısı da o ifadede Ebu Leheb'in karısı kelimesinden fıkıh alimleri demek ki cahiliye döneminde yapılan nikahlar cahiliye üzeri kalsa da nikah olarak geçerliliğini sürdürmektedir hükmünü vermişlerdir. Şu inceleye bakar mısınız? İslam'dan sonra da o evliliğin Allah için olma şartıyla meşruluğu devam etmektedir. Böyle bir ince ifade nereden çıkıyor? Ayetteki Ebu Leheb'in karısı ibaresinden çıkıyor. Şimdi anladınız mı ne kadar ince ve sentezci bir beyin gerektiğini? Bu işler, mezhep işi, fıkıh işi, amel işi, rehbersiz olabilir diyen insanlar maalesef benim gözümde aldanmış insanlardır. Bir ilaç alırken rehber olarak eczacıya ihtiyaç duyan, bir hastalık tedavisinde rehber olarak bir tabibe ihtiyaç duyan, bir matematik öğretiminde rehber olarak muallime, öğretmene ihtiyaç duyan bir insanın fıkıh gibi, mezhep ekoli gibi hassas ince alanlarda ''Aman canım rehberliksiz, ben yaparım. Allah bana zaten akıl vermiştir.'' diye bir ifade kullanması benim gözümde sadece bir komedi filmi izlemiş gibi bir şey uyandırıyor. Başka bir şey uyandırmıyor maalesef. O rehberlerin kimilerinin mirasını Allah Azze ve Celle kıyamete kadar bizlere yol haritası olarak seçmiştir. Tabiinden sonraki nesilde binlerce böyle muazzam kamet vardır. Binlerce o kametlerden vardır. Ama Allah Azze ve Celle Belli başlı hikmetlere binaen dört tanesini cumhurun ittifakıyla bize otorite olarak seçmiştir. Onlara biz hangi mezhepler olarak adlandırıyoruz? Hanefi, Şafii, Hanbeli ve Maliki mezhepleri olarak adlandırıyoruz. İmam Ebu Hanife yani Numan bin Sabit. Numan bin Sabit hicretin 80. yılında Irak Kufe'de dünyaya gelmiştir. Kufe Saad bin Ebu Vakkas'ın emriyle yani Efendimiz'in ona ve onun da emriyle İslam'a dahil edilip kurulmuş bir şehirdir. Numan bin Sabit'in baba adı nedir? Sabittir. Dedesinin adı da Numan'dır. Dedesine Zut'a diyenler de vardır. Fars kökenlidir. Hz. Ömer'in 10 yıllık hilafet döneminde bazı yerlere sefer için gönderdiği ordular vasıtasıyla İslam'la tanışmışlardır. Babası Numan, Hz. Ali ile görüşmüşlerdir. Hem de en debdebeli zamanlarda Hz. Ali'yi derdest etmek istedikleri zamanlarda sürekli Hz. Ali'nin yanında durmuşlardır ve hayatlarının sonuna kadar ehlibey'tin yanında durmaktan bir an geri adım atmamışlardır. Bu dersten sonra diyeceğiz ki, sebat-metanet kelimesini ben yanlış anlamışım diyeceğiz. Bu hayatı göreceğiz, evet. Ona lakap olarak, mahlas da deniyor buna, İmam Azam yani Ebu Hanife, mahlasları sonradan gelmiştir. Onun içtihatları sürekli Hanif dinine isabet ettiğinden Ebu Hanife diyenler olmuştur veyahut Hanife Okka var ya mürekkebi doldurduğumuz, Hanife Okka demektir. O da ilmin babası manasında Ebu Hanife tabirini kullananlar olmuştur. Neden İmam Azam denmiş onu biraz da anlatacağım. Basit bir iş değil yani o ismi almak basit değil. Babası Sabit, Hazreti Ali ile görüşmüş, onun yanında durmuş. Hatta neslin bereketli olsun diye bizzat İmam Ali'den dua almıştır. Hatta kimilerine göre İmam bu Hanife'nin İmam bu Hanife olmasında en büyük etken Hz. Ali'nin bu duasıdır. Çünkü Hz. Ali dediğin zat, ilmin kapısıdır. Babası Sabit, varlıklı bir tüccardır. Özellikle pamuklu ve ipekli kumaş ticaretinde bölgenin sayılı tüccarlarından, tacirlerinden birisidir. Ve aynı şekilde o kaliteli tüccarlığı devamında oğlu Numan bin Sabit de devam edecektir. İmam Azam çok güzel giyinir ve hususiyetle etrafındaki bütün dost ve ahbaplarını Aynı cihetle giydirmeyi de çok severmiş. Yine buraya bakıyor değil mi biraz? Allah Allah. Vallahi böyle yani. Okuduğun meselelerden bazı şeyleri burada görünce insan çok mutlu oluyor. İmam-ı Azam'ın ticareti de yaşantısı gibi pürüzsüzmüş. Bir gün bir tüccar kadından kumaş alacak. Kadın fiyat olarak 100 dirhem talep ediyor. İmam-ı Azam da ona sorular soruyor. Bu ilk ticaretin mi? Daha önce ticaret yaptın mı? Sen bu ticaretten anlıyor musun? Diye sonra sonra En son sen git bu kumaşın bedelini başkasından iyice öğren de. ''Karşıma pazarlığa o şekilde gel.'' diyerekten kadının 100 dirhem teklif ettiği kumaşı işi sonunda 600 dirheme ondan alır. Böyle bir ticaret görmediğimiz için hayatımızda biz dünyadaki hamburger, araba tekeri, benzin parasını birinden tokatlayıp çıkarmayı ticaret zannediyoruz. Ahirette behbat olunca onların ticaret olmadığını asıl yolun, ticaretin İmam-ı Azam'ın ayak izleri olduğunu anlayacağız. Umarım burada anlarız, orada anlamayız. Bunların hepsi bize ahlak olsun inşallah. Şöyle yapalım da ahirette Beni tanıdın mı diyecek bir yüzümüz olsun var. İmam-ı Azam normalde tabiinden sonraki nesildir. Yalnız 4 tane sahabe efendimizle yüz yüze görüştüğünden dolayı o tabi'in neslindendir diyenler de olmuştur. İmam-ı Azam nerede dünyaya gelmiştir? Kufe'de. Kufe'nin bir özelliği vardır. Kufe, valileriyle pek iyi anlaşamayan bir yerdir. Hz. Ömer dönemin halifesi önce oraya vali olarak Efendimizin dayım dediği Sad bin Ebu Vakkas'ı göndermiştir. Orayla anlaşamamışlardır. Bunun üstüne Ammar bin Yasir'i göndermiştir ve Kufeliler onlarla da anlaşamamıştır. En son Hz. Ömer yumuşak yüzlü bir vali göndersem de celalli bir vali göndersem de bir türlü anlaşamıyorsunuz siz memnun olmazsınız diye onlara biraz sistemde bulunmuştur. Kufe problemli bir yerdir. Zihninizde böyle problemli bir şehri canlandırırsanız ve problemli bir şehirde hareket etmenin ne kadar zor olduğunu anlarsanız ki Mersin de belki biraz böyledir değil mi? Bütün olaylarda karıştırılmayı sevdikleri memleketlerden bir tanesidir. Belki İmam Azam'ın nasıl zorlu bir zeminde söz söyleyebilme cesaretini taşıdığını daha iyi anlayabilirsiniz. O coğrafya Hz. Ali döneminde de İmam Hüseyin döneminde de bir türlü yöneticileri ile anlaşamamış ve birçok üzücü olaya beşiklik etmiş bir memleket olacaktır. O cihette biraz farklı hatıraları vardır Kufe'nin. Tekrar söyleyeyim, İmam-ı Azam'ın Medine gibi Selim bir yerde değil, Kufe gibi zahmetli bir yerde söz söylemesinden onun kametinin büyüklüğünü umarım birlikte anlayacağızdır. Peki bu ilme nasıl merak sarmıştır? Biraz da ona bakalım. Bir gün İmam Şabi onu yolda görür. Yoksa mektebe mi gidiyorsun, medreseye mi gidiyorsun diye sorunca, hayır pazara ticarete gidiyorum cevabını alınca İmam Şabi ona sen de öyle bir zeka vardır ki isterim ilim yolunda kullanılsın diye bir nasihat ve duada bulununca o da bunu fark eder ve zayi etmemek için ilim yoluna düşer. Hem de nasıl bir ilim? İctihad edip münazara edebilecek kapasitede bir ilim. Bir gayrimüslimle münazara meydanına tutuşur ve gayrimüslim ona söylesene Allah'ınız şimdi ne yapıyor Haşa diye bir soru sorar. Müsaade et, orada söyleyeyim der. Müsaade et, orada söyleyeyim. Daha sonra usulce o gayrimüslimin konuştuğu minbere çıkar. Gayrimüslim de o minberden inince şu cevabı verir. "Allah'ım şu anda sen gibi bir gayrimüslimi buradan indirip ben gibi bir adamı buraya konuşmak için çıkartıyor." cevabını verir. Böyle muazzam, kıvrak zekalı bir zattır. Tabiin alimlerinden meşhur birisi vardır. Hatırlarsınız Enes bin Malik bile vasiyet etmiştir ki cenaze namazımı o kıldırsın İbn-i i̇bn derin ilmiyle birlikte rüya ilmine çok ciddi vukufiyeti vardır. Yalnız İmam Azam bu kolay ilimle neden uğraşıyorsun diye hafif sistemde bulunur. Yalnız İmam Azam Ebu Hanife bir gün bir rüya görür. Rüyada Efendimiz Aleyhisselam'ın mezarını kazarken her yere birden böyle dört bir tarafa nur saçılır. Ama bu rüyanın tabirini i̇bn kendisi bizzat soramayacağından, çünkü ufak bir sistemi vardır, bir talebesi vasıtasıyla sorar. Talebesi de rüyayı kendi görmüş gibi anlatır. Gider i̇bn yanına, ya İmam böyle böyle bir rüya gördüm, Efendimizin kabrini kazıyordum, böyle her tarafı dört bir tarafa nur saçıldı deyince, git Numan'a söyle. Efendimiz'in ilmini öğrenip dört bir tarafa saçma vazifesi ona verilmiştir der. Subhanallah. Tabin alimlerinden İmam İblisler'in anlamıştır ki bu rüya ancak Numan İbni Sabit'in görebileceği bir rüyadır. Ancak onun kametine yaklaşabilecek bir rüyadır. Ve hayatı sergüzeşti devam eder. Ona ilim cihetinde en büyük emeği veren zatlardan birisi olan hocası Hammad bin Ebu Süleyman. 18 yıl onun tedrisatında ders alır Hammad'dan. Kendisi kelam ile uğraştığı bir dönemde Yanına gelen bir kadıncağız ona talak ile yani boşanmayla ilgili bir soru sorar. Kendisinde bu cevap olmayınca Hammata git, ondan bu cevabı öğren ve bana da gel bana da anlat der. Kadın gider, Hammata sorar, Hammattan cevabı alıp gelince benim ahiretim için bu ilmi öğrenmem lazım der ve o kadın ile yaşadığı o münasebetten sonra fıkıh ilminde derinleşme kararı alır. 18 yıl Hammat'ın tedrisatında ders halkasında bir talebe olarak vazife görür. Onlarda öyle derin bir ahlak vardır ki, onlar bir kez ders aldığı kişiye hocam demişlerdir ve hoca saymışlardır. Hammad'dan öyle bir şekilde ders ilim almıştır ki, Hammad vefat edene kadar kendisini asla ve asla bir konuşmacı, bir hoca, bir imam vasfıyla asla bir yere sunmaz. Zaten kendi hiç sunmamıştır. Kader onu sevketmiştir. etmiştir. Ama Hammad vefat edene, yani kendisi 40 yaşına gelene kadar asla böyle bir rüçhaniyette bulunmamıştır. Nasıl bir ahlak? Şimdi biz böyle üç satır ezberleyince ah biz ah ah nasıl bu kadar uzak yaşıyoruz onlardan. Hocası Hammad'a öyle muhabbeti vardır ki tek erkek çocuğunun adını da hocasının ismi yani Hammad'ın ismini koymuştur. Zeynül Abidin yani abid kul, Zeynül zinetli kulların ziynetlisi ismiyle maruf olan Zeyd bin Ali yani Hz Ali'nin torunlarından olan Zeynül Abidin Zeyd bin Ali onun döneminde ona hocalık yapanlardan bir diğeridir. Caferi Sadık... Onun yaşatıdır akranıdır. O da Hicri 80'de tevellüt etmiştir. Yalnız ehl Beyt'ten olduğundan ötürü sürekli onu da bir hoca vasfı ile görmüştür. Peki bu İmam Azam lakabı nereden gelmiştir? Yani büyük imam lakabı. Şimdi İslam fıkhına dört sahabe efendimiz önderlik etmiştir. Hazreti Ömer, İmam Ali, Abdullah bin Mesud ve Abdullah İbni Abbas. Bunlar fıkıhta bir önderlik sağlamışlardır. Hazreti Ömer'in fıkıh usulüne maslahat usulü denir. Yani o anın şartlarına göre fayda gözeterek kendisi karar vermiştir. Mesela zekatın bir payı gönül ısındırmak için gayrimüslimlere bir dönem dağıtılmıştır. Ama Hazreti Ömer bir dönem dağıtsa da bir dönem sonra bunu kesme kararı almıştır. Efendimiz Aleyhisselam gönlünüz ısınsın diye zekattan pay verdi, ısınmadı. Hz. Ebu Bekir zekattan pay verdi, ısınmadı nasıl ısınmaz gönlünüz varmış ben artık vermiyorum diye kesme kararı almıştır. Buna maslahat usulü deniyor. Veyahut eskiden savaş dönemleri atlar bineklik üstüne kullanılırken Hz. Ömer zamanında bereket bolluk artınca at ticareti çok artmıştır. Ve Hz. Ömer siz artık binek olarak değil ticareten kullandığınız için ben atlardan zekat alma kararı aldım deyip Allah'ın muradını o asla göre tayin etmiştir o büyük imamlar. Bu tür fıkıhtaki derinliğe maslahat usulü denmiştir. Hazreti Ali'ninkine istimbat yani derine dalaraktan en derin manayı okuma, bütün perdeleri yırtıp hakikatin en derinine dalma usulü denir. Abdullah i̇bn Mesut'un Mesud'un usulüne tahriç denir. Yani bütün fetvaları ortaya koyar ve kendi yorumuyla en uygun gördüğünü seçer. i̇bn Abbas'ın lakabını bilen var mıdır? Tercümanı Kur'an diye geçer. Bundan Murat şudur. Kur'an'da bir ayet yoktur ki ne sebepten, kime, ne şekilde, nasıl indiğini İbni Abbas bilmesin. O yüzden onun metodu da Kur'an metodu diye bu cihette geçmektedir. Sebeb-i Nuzul cihetinde vukufiyeti yüksek olduğu için. Fıkı ekolü olarak dört damar saydık. Peki İmam Azam hangi damardan beslenmiştir? Hepsinden dört damardan birden beslendiği için lakabı İmam Azam olmuştur zaten. İmam Şafi gibi bir zat hepimiz Fıkıh konusunda İmam Ebu Hanife'nin iyadıyız. Yani evlatlarıyızdır diyerekten o zata böyle bir de iltifatta bulunmuştur. İltifat ve hakikat payı oldukça yüksek bir meseledir. İkisi de birbirinden kıymetli zatlardır. Konumuz İmam Ebu Hanife olduğu için onu söylüyorum. O kametine yetişilmesi çok güçlü bir zattır. İmam Azam düşünce cihetiyle İslam adına konuşmak tek bir adamın işi değildir demiş. Ve bu yüzden bir şura yani meşveret ekibi kurmuştur. O şuurada... 36 kişi yer almaktadır ve bu 36 kişinin 30'u müctehit, 6'sı kadı seviyesinde alimdir. Bu ne demek biliyor musun? Bu anlaşılamaz bir şey. Kendi kameti gibi talebeleri var ve bunların 36'sıyla birden istişare meşveret etmeden bir tane hüküm ortaya çıkarmamıştır. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya şimdi ben bu asırda kendi nefsime dahil bakıyorum. En ufak eleştiride insan bunları konuşmak bile istemezken... Sen 36 tane böyle cengaveri er meydanına çıkar. Yani camide ediyorlar meşvereti. Böyle camiye çıkar. Her bir hüküm sonucunda doğru karara varılınca o müzakereler sonucunda camiden Allahu Ekber ve dışarıda da o camideki hükmü bekleyenlerden de Allahu Ekber sesleri yükselsin ve mutluluk bu şekilde ifade edesin. Mümkün mü böyle bir şey? O yüzden Hanifi mezhebinin diğer ismi şura fıkıhıdır. Anladın mı? Böyle bir şey olabilir mi ya? Talebeleriyle müzakerelerine bir tane örnek vermeden geçemeyeceğim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde şöyle bahsediyor, naklediyor. Kim musarra bir koyun almışsa muhayyellik hakkı vardır. Musarra aldatılmış. Yani 3-4 gün sütünü sağmıyorlar. Sütlü gözüküyor, pazarda da sütlü koyun diye seni aldatıyor. Bunu alan kişi muhayyerdir. Yani karar hakkı kendisinindir. İade de edebilir, isterse geri de alabilir diyor. Dilerse koyunu iade eder, üzerine de bir sağa hurma verir. Bir poşette üzerine hurma verir demiştir. Ben pazara gittim, baktım Muhammed bana koyun satıyor. Koyunu da meğer Muhammed günlerce sağmamış. Sağmayınca nasıl olacak koyunun memesi? İyice süt dolu olacak. Gözümün önünde bir sayıyorsun ben diyorum ki Üf bu koyunda ne süt var diyorum, alıyorum. Geliyorum 3-4 gün sağdın mı? Sonra bir bakıyorum meğer sen şişirmişsin koyunu. Hakikatte o kadar sütü vermiyor bana. 3-4 gün sonra aldatıldığımı anlıyorum. Efendimiz diyor ki o aldatıldığını anladığında iade etme hakkı vardır. Koyunla birlikte süt kullandı ya, 3 gün sağdım ya bir poşette hurma versin demiştir. Bütün mezhep imamları hatta talebeleri de dahil belli başlı noktalarda ittifak etmişler. Demişler ki bu adam aldatılmış mı? Aldatılmış. Satıcı aldatmış mı? Aldatmış. Peki iade etme hakkı var mı koyunu? İade etme hakkı da var. Bir poşet hurma verilecek mi? Hepsi demiş problem değil. Hatta malikiler hurma yerine bölgenin gıdasından verilebilir de demişlerdir. Ama bunlara farklı bir şekilde İmam Ebu Hanife bir poşet hurmayı vermek İslam'ın prensipleriyle tam örtüşmüyor demiştir. Tabii karşı çıkan olmuş mudur? Olmuştur. Neden? Açık bir hadis var ortada. Açık hadis olduğundan ona karşı çıkmışlardır ve İmam Ebu Hanife izahatta bulunmuştur. Demiştir ki ben onu 3 gün sağdım ve 3 gün boyunca sütünden kullandım. Problem yok. Ama ben o koyunu 3 günde yedirdim. Bunun karşılığı bir poşet hurmaya neden denk gelsin demiştir. Bu bir. Hurma şehirden şehire fiyat olarak fark eder bu İslam'ın adalet yapısına uymaz demiştir. 2. Keçideki 1 kilo sütün aldatılmasıyla inekteki 1 kilo sütün aldatılması eşdeğer olmayacağından bu da bu muvazeneye uymaz, bu da üç demiştir. Ve bu yüzden bir poşet hurma her daim değil, Efendimizin oradaki hususi bir uygulamasıdır demiştir. Ve en son yaptığı müzakere sonucunda beyan ettiği gibi kabul edilmiştir. Hem talebeleri hem dışarıda büyük hükmü duyanların her birisi birden mutluluğunu tekbirler ile ifade etmiştir. İmam-ı Azam'ın zamanında çözülmemiş mesele. Kalmadığı gibi geleceğin birçok meselesini de çözüp günümüze 83.000 fetva yol haritası bırakmışlardır. Yani bizim sorunumuz olmayan ama bazı safterun insanların aklını karıştırmak için hep pişirip pişirip ortaya çıkardıkları birçok hükmün tamamını bitirmiştir. Mesela ana dilde ibadet. İmam Azam bunu bitirmiştir. zamanda bitirmiştir. Bayanların cenaze namazına katılmaları, kurbanda nelerin kesilip kesilmeyeceği ve tüccar olduğundan dolayı kasko, sigorta, faiz gibi bütün meselelerin hükmünü bize zaten sunmuş, yol haritası bırakmıştır. Ben kendi adıma merak ediyorum. Acaba abdesti bile sunmasaydı ben böyle zekalarım, hep öyle anlatıyoruz ya, zekalarım, basiretim anlatıyoruz ya. Acaba abdest alabilecek yolu kendi adıma bulabilir miydim? Ben çok şüpheliyim yani. O yüzden Allah onlardan 83 bin kez daha razı olsun yani. O bıraktıkları fetva adedince. Ve o fetvayı kullanan insanlar adedince onlardan razı olsun. İnanılmaz bir kamet. Şimdi böyle zatlar hadi bakalım mezhep kuralım diye tabii ki de insanlar etrafına toplamazlar. Bunlar neticeye hiçbir şekilde bakmadan sadece üstüne düşen vazifeleri yaparlar. O asrın gereğini yerine getirirler. Ve devamında onların altında yetişmiş vefa sahibi İmam Eybu Yusuf gibi talebeleri onların bıraktığı mirası ekolleştirmiştir. Ve Hanifi mezhebi belki de bir cihette böyle ortaya çıkmıştır. Talebesi olan i̇mam Ebu Yusuf da mutlak müçtehit olarak anılan zatlardan biridir. Acaba bak, meyvesine bak. Meyvesi mutlak müçtehit olan bir oluşumun ağacını siz düşünebiliyor musunuz? Akıl sır ermiyor hakikaten. i̇mam Ebu Hanife'nin en büyük özelliklerinden bir tanesi, Üstad zaman Said Nursi gibi sürekli sivil bir hayat yaşamış. Devlet ile intisap kurmamıştır. Talebesi i̇mam Ebu Yusuf ise bir dönem Harun Reşit döneminde yani Abbasiler döneminde kadılıkta bulunmuştur. Hatta Kitabul Haraç isimli eseri, devlette geçerli bir eser olarak, hüküm kitabı olarak kullanılmıştır. Diğer talebesi İmam Muhammed, Müctehit talebelerinden bir tanesidir. O da kadılık yapmıştır. İmam-ı Azam'ın bıraktığı birçok fıkıh meselesinin yazıya dökülmesinde, kaleme dökülmesinde çok büyük rol oynamıştır. Kendisi de büyük tüccarlardan birisidir. Hatta bir gün İmam Muhammed'in talebeleri yanına gelmiş. Ya İmam, bunca birikimin var. Bize şöyle bir züht kitabı. Yani zahitlik kitabı yani dünyada iyi de olsa kötü de olsa benim kalbim titremesin değil mi zahitlik mesleği bize bir züht kitabı yazar mısın dediğinde birkaç gün müsaade isteyerekten onlara ticaret fıkıh kitabını uzatmıştır. Talebeleri yaymam biz senden kalbi bir meselede züht kitabı istemişken zahitlik kitabı istemişken sen bize ticaret kitabı verdiğin bu ne iştir dediklerinde züht insanlardan kopup tecrit olarak dağın başında tek başına yaşanılacak bir şey değildir. Asıl zahit ticaretin içerisinde kendini gösteren adamdır demiştir. Neden bu zatların ayak izleri takip edilmesi gerekiyor? Her satırda tekrar tekrar kalp bunu tasdikliyor. Ömrünün 52 yılı Emeviler ile geçmiştir. Kalan 18 yılını da Abbasiler döneminde geçirmiştir. Emeviler döneminde ehl Beyt'in yanında olmak suç sayılmıştır. Ama o ehl Beyt'in yanında olmaktan asla geri adım atmamıştır. Hatta bedenen yanında olamadıkları zamanlarda bile maddi yardımda bulunmayı hiçbir zaman esirgememiştir İmam Azam. Emeviler döneminde pek devlet ile anlaşamamıştır. Biz özellikle Abbasiler döneminde de devam eden Kur'an mahluktur. Yani sonradan yaratılmıştır gibi beyanları İmam Azam'dan tasdiklemelerini istemişlerdir. Ve o bu ve bunun gibi hükümlerin altına asla imza atmamıştır. Bu ve bunun gibi şeylerden dolayı siyaseten uzak durmuş. Ve bu noktada birisi ona bir şey sorduğunda net bir şekilde ifadelerle neden uzak durduğunu böyle hükümlerin altında asla imzasının olamayacağını anlatmıştır. Dönemin kadısı İbni Ebi Leyla ile aralarının açılmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de onun bu mesafesidir. Abbasiler gelince Efendimizin amcaoğulları yani Ehlibeyt'ten birileri gelmiştir ümidini taşısa da yine aynı şekilde sistem devam ettiğinden dolayı Aynı hayal kırıklığını yaşamaya orada da devam etmiştir. Bir dönem fetva vermesini yasaklarlar. Daha sonra işin içinden çıkamaz hale gelince, çünkü halkın teveccühü onda birikmiştir, temerküz etmiştir. Kendisinin fetvalarına ihtiyaç duymuşlardır ve ona devlet mührü vermişlerdir. Ama bu mührü de hiç teveccüh etmeden elinin tersiyle itmiştir. Çünkü ona sunulan şekilde fetva vermeyi kesinlikle Reddetmiştir. Arkadaşları gelip bak biz de devlette belli görevler aldık diye onu ikna etmeye çalışsa da o asla buna yanaşmamıştır. Ben bir hakkı gasp edebilecek şekilde bir fetvanın mührünü asla vuramam deyip dik duruşunu sergilemiştir. Emevi halifesi Mervan İbni Muhammed'in zamanında Irak valisi Yezid İbni Ömer İbni Hübeyre tarafından hapse atılır ve akla almaz işkencelere uğrar. Yalnız ne kadar gariptir. Bir çığlık sesini duyan bir şahit bile yoktur. Sabır ne demek, metanet ne demek, dişini sıkmak ne demek, sadece bize fıkıh öğretmemiş anlıyorsunuz değil mi? Bize dik duruş, sebat ne demek? Bunun da dersini vermiştir. Bir kez Abbasiler döneminde canının yandığı bir sesinin duyduğu söylenir ve o sesi duyan da cellat olduğu söylenir ve cellat buna dayanamaz. Gidip imamın arkadaşlarıyla konuşur. Ne olur bir cümle söyleyin Bari ben bu söylediklerinizi arkadaşlarımla düşüneceğim desin ki onu buradan çıkaracağım diyerekten onu oradan çıkarma çabasına girişmişlerdir. Cellatı bile merhamete getiren bir çığlık nasıl bir çığlıktır acaba? Hiç akla gelmiyor değil mi? Gelemez. Sufli dertlerle öyle bolduk ki böyle ulvi bir dert nasıl sebat ettirir, gönlü nasıl bin parçaya böler bunu unuttuk. Kırbaçları onun dik duruşu karşısında sönük kalıyor. Daha sonra atına biner, Mekke'ye gider ve bir daha Mekke'den dönmediği söylenir. İbn Abbas'ın talebeleriyle bir ders halkası kurduğu bahsedilir. Abbasiler döneminde Ömer İbn Abdülaziz gibi bir halife bir daha gelmediğinden aynı hayal kırıklığı çok defa yaşadığından bahsedilir İmam-ı Azam için. Nefes aldırmamışlar bizim anladığımız. Onun insanlar üzerindeki tesirini bilen her halife ona yüklenmekten Kimileri de işkence etmekten asla geri durmamışlar. Halife Ebu Cafer Mansur ona ısrarla kadılık teklif ediyor. Ama bu ısrarları reddediyor ve bir seferinde ona bir hediye gönderiyor. Hediyenin karşılığını imam şöyle veriyor. Bu hediyeyi bana devlet hazinesinden gönderdi. Ben savaş gazisi miyim? Yoksa bir mücahidin evde bakımsız kalan çocuğu muyum? Veya devletin işini gören bir insan mıyım? Bana böyle bir hediyeyi devlet hazinesinden gönderebiliyorsun diye hediyeyi de geri iade etmiştir. O Rabbinden başka hiçbir şeyle doymaz bir kalbe sahip, insanlığa ve dünyaya karşı müstani bir duruş sergilemiş. Dünya malı ona gelse, dünya malı ondan gitse, kalbi titremeyen züht, zahitlik nasıl yaşanır? Bunu bize göstermiş bir kamettir. Biz onu burada saatlerce de konuşsak, onun mirasını yaşamadıkça, onun haliyle hallenmemiz hiçbir şekilde söz konusu değildir. Onun gibi seveni çok olan zatların her zaman sevmeyeni de çok olmuş. Onun kameti kıymetinde bir alim varsa belki onu eleştirebilir. Ama onun gibi bir zatı esnaf kahvesinde çay içerken eleştirmek, üniversitede iki cümle ezberleyip eleştirmek hadsizlikten başka hiçbir şey değildir. Unsuriyetçilerden yani ırkçılardan çok çekmiştir. Taassupçulardan çok çekmiştir. Ve her dönem bizlerin de çektiği gibi cahillerden halden anlamazlardan çok çekmiştir koca imam. Biz bugün bir abdestiyle bu kadar namaz kıldı, yürüyerek hacca şu mesafeden gitti diye konuşabilirdik ve bunları zaten yapmayacağımızdan dolayı biraz ağlar, biraz hüzünlenip dağılabilirdik. Ama onun kavmetinde bir hayat yaşamayı konuşmak, dinlemek ve yaşama mücadelesine girmek, işte asıl el meydanı budur. Ve bugün bunu konuşarak bizler birbirimizi bir er meydanına davet etmiş bulunmaktayız. Kendisine en son olarak bu kadar derin bir ilme nasıl sahip olduğun ey imam denildiğinde yine maalesef birçoğumuzun duyup ameline bulaştırmayacağı, amelinde göstermeyeceği şu yüksek cümleleri ifade etmiştir. Duyduğum her cümleyi kendime söyleniyormuş gibi üstüme alındım ve duyduğum her beyanı ilk kez duyuyormuş heyecanlı içimde taşıdım varsa bir ilim o ilmin sırrı budur diyerekten başka bir miras daha bizlere bırakmıştır. Allah onun haliyle hallenmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Subhaneke Allahümme leke'l hamd illâ mâ emteltemte inneke tel alîmü'l hakîm ve ahiru davâna elhamdülillâhi rabbil âlemin el fatiha mesalât. Samimi soruyorum. 5 dakika gibi geçmedi mi? Sadece bana mı öyle geçti? Yani çok ilginç bir bereket var isimlerinde, hayatlarında. Allah onlar gibi yaşatsın. Bu ikrar ile de haşretsin. Bir ufak hatıra anlatayım. Böyle duygu yoğunluğu yaşadım bir güne denk geldi. Böyle şiştik, şiştik, şiştik, şiştik oluyor ya insan hali. Biraz biriktiriyoruz içinde değil mi? Çok kalpte dert var, yük var bir şekilde. Allah daim etsin yani İnşallah bu işlerin derdidir Sebep veren hadise 30 saniye sonra zihnimden silindi. Ya İmam Azam'ın zindanda kırbaçlandığı geldi aklıma, ya Üstad Hazretleri'nin Eskişehir hapishanesinin o buzlu camlarından rakseden gençleri görüp de hüngrüngrü ağlayıp şimdi beni kendi başıma bırakın deme hali geldi ve bunun gibi artık yenes bin Malik dersiniz, Ebu Bey de bin Cerrah dersiniz, Abdurrahman ibn Aft dersiniz. Belki doğru bir tabir değil ama vah garibanlar, vah canlar nasıl sizi böyle üzdüler diye diye böyle bir hal yaşadım ya. En kriz anımda bile düşüncemin uzatlara dönebilmesine çok memnun oldum. Çünkü bir ayet biliyorum, ayet. Allah'ı kastederek ağlatan da o, güldüren de o diye ifadede bulunuyor. Çok mesul oldum, onur duydum. Öyle bir insan halinden bahsettim. Belki bir gün dertlerimize bile bir yol olur, bir umut olur değil mi? Bir dert yaşadığında onların aklına gelip onlara üzülmen. Çok gariban geldi üstad gönlüme biliyor musun? Dedim ya anasıza, babasız. Halden anlayanıyor. Bırakmamışlar bir suitsin. 14 yaşından sonra anasını görememiş. O soğuktan, o soğuğa, o zindandan, o zindan. Hep ona lafını söylemiş, ona dik durmuş. Hep böyle geliyor ya, o da insana. Vallahi insan yani. Çok gariban bırakmışlar. İmam Azam, o kırbaçtan dilinden ses çıkmamış ama gönlünden de mi çıkmamış? Ah anam dememiş midir yani? Vay dostlar dememiş midir? Kendisini hiç satanları olmamış ve onlara akla gelmemiş midir? Olmaz olur mu ya? Canlı yakan olmamış mı? Yani? Olmaz olur mu? Ya? Başka yok tutunacak bir şey yoksa bu dünyanın çekilecek hiçbir yanı yok. Hiçbir yanı yok yani. Böyle hizmete imaniyedeki bu kardeşlik, bu kuvvet olmasa çöplükten fark yok bu dünyanın. inanın yani. Ama bu zatlarla kıymetlenmeye başlıyor. Onlar akla gelince böyle insan karbondioksitine atıyor. Nefes almaya başlıyor. Çok büyük bir şey. O yüzden almak zorundayız onları. O yüzden bilmek zorundayız. Ve onları anarken yine beni bağışlar mısınız bilmiyorum da onların kametine yaraşmayan Saçma sapan sorularla onları anmak değil. Önce bu hayatı, bu yüce kametini anlamak yani. Sen onları anlamadıktan sonra onların anlattığını anlama mümkün değil. Bir kitaptan murat müellifin haliyle hallenmektir. Sen Risal i Nur tefsirini bile okuduğunda Üstad Hazretlerinin haliyle hallenemiyorsan o kitaptan alabileceğin murat çok azdır, çok nakiz, çok eksik olacaktır. Ama farklılaşıyor dünya, o da bir gerçek. Küçülüyor, ufalıyor, hasret basıyor ahirete. Kabirin altında, kabirin üstünden çok dost olur mu insanın? Oluyor işte. Şimdi enes Malik sizin dostunuz değil mi? Allah öyle etsin ya. Ebu Bede bin Cerrah deyince kalbiniz böyle üvek gibi kanatlanmıyor mu? N harfini duyunca Ninova'dan Yunus bin Meddak gelmiyor mu akla? Balık görünce o size yad ettirmiyor mu hatıralarını? Bir yeriniz yara olduğunda kanadığında Hazreti Eyüp gelmiyor mu? Gözler kapanınca gözleri çocuğunun hasretinden kapanmış Hazreti Yakup gelmiyor mu akla? Cennet deyince oradan çıkmayan, beni çıkaramazsın diyen Hazreti Eyüp gelmiyor mu akla? Çok büyük bir şeref ya, çok büyük bir şeref. İnsanlar... Ahirette hiçbir işlerine yaramayacak şeylerle kalplerini meşgul ede ede bir ömür geçirdiklerinden dikkat edin kalplerini diyorum onlarla ellerini dünyadan çeksin demiyorum kimseye. Kalplerini meşgul ede ede öyle bir ömür geçirmelerine karşılık senin aklın, kalbin, zikrin, fikrin, muhabbetin hep bu zatların üzerinden doğuyor. Ne büyük şeref yani. Allah maçı bitirsin bu şerefle. Yarımız az ama maç bitireceğiz yani başka yolu yok. Sadakatten başka yolu olsa İmam Azam o yolu seçerdi. Yok başka yolu yani. Metin olacaksın, sarsılmayacaksın, sadakatle bu yolu seçeceksin. Var mı başka? Başka yolu yok yani. 6 kişi Roma'nın zulmünden kaçıyor. Yolda bir de çobana rastlıyorlar, oluyor 7 kişi. Kim o zatlar? ashab En son 7. arkadaşları çoban. Onun köpeği de giriyor mağaraya. Ey köpek çık çık çık diye çıkarmaya çalışsa da köpek çıkmıyor. Kim o köpek? Kıtmir. Allah o köpeğin sahibine, sadakatine binaen onları 300 yıl uyutuyor, köpeği de uyutuyor. Onları geri uyandırıyor, diriltiyor köpeği de diriltiyor. Hatta biz rivayetlerden biliyoruz ki o köpeği cennetine bile alacak. O köpek bile bize bir sadakat dersi veriyor. Sahibim nerede? Ben orada. Biz böyle durabiliyor muyuz yani? Bu sadakatte duramıyorsak, bu sadakatin numunesi bizde yoksa, koca imamı anlamanın mümkünatı bizde yok, onun haliyle hallenmemizin imkanı yok. Bir gün dağda gitseniz, bir koyun kuzuyu emzirirken görseniz, siz mi daha çok duygulanırsınız, yanınızdaki anneniz eşiniz mi? Anneniz eşiniz, neden? Çünkü bir yavruyu emzirmenin damlası onlarda da var. O halin damlası onlarda olduklarından onlar daha çok etkilenir. Bizde sadakatin, metanetin, demir gibi yerimizde kalmanın damlası olmadan sakız çiğnemek, orucu bozar mıdan ileri gidemeyeceğiz beyler.